Merhaba kıymetli dinleyenler Kur'an yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışması ile ilgili hazırladığımız programımıza Bugün Fatiha suresi ile devam ediyoruz Fatiha suresi Mekke 7 Nüzulü Musafta 1. Nüzul sıralamasında 5. suredir Hazreti Muhammed'in peygamberliğinin ilk yıllarında Mekke'de nazil olduğu hususunda ittifak vardır. Kaynaklarda nüzul sebebiyle ilgili özel bir olay yoktur. Kur'an'ın hem bir mukaddimesi hem de özeti gibidir. Ayrıca her müminin kıldığı namazın bütün rekatlarında Rabbi ile konuşurcasına okuması ve bu sayede ona yaklaşması murad edilmiştir. adı ve ayet sayısı. Kur'an ilimlerine dair kaynaklarda birden fazla adı vardır. Ancak bunlardan Fatiha, Esebul Mesani, Ümmül Kitab adları hadislerde geçmektedir. Fatiha, ilk, evvel, başlangıç demektir. Bütün olarak gelen ilk sure olduğu, Kur'an-ı Kerim'i okumaya ve yazmaya onunla başlandığı için bu adı almıştır. Fatiha suresinden önce gelen, nazil olan ayetler, ait oldukları surelerin parçalarıdır ve bu surelerin nüzulü Fatiha'dan sonra tamamlanmıştır. Essebul mesani, ikilenen, tekrarlanan yedi demektir. Bu sure, yedi ayetten oluştuğu ve namazda en az iki kere okunduğu ya da her rekatta ona bir başka sure veya birkaç ayet eklendiği için bu ismi almıştır. Ümmül Kitap, kitabın aslı, temeli, anası demektir. Fatiha suresine bu ismin verilmesi, az önce işaret ettiğimiz ve az sonra açıklayacağımız içeriği sebebiyledir. Fatiha'nın yedi ayetli bir surü olduğunda görüş birliği vardır. Bu yedi ayetin sayımı, Besmele'nin Fatiha suresine dahil bir ayet olup olmadığı konusundaki görüş ayrılığı sebebiyle farklı olmuştur. Mekke ve Küfeli kıraat alimlerine kurralara göre, Besmele Fatiha'ya dahil bir ayettir. Elhamdü ile başlayan ise ikinci ayettir. Medine, Basra ve Şam kurrasına göre Besmele, Fatiha'ya dahil bir ayet değildir. Elhamdü birinci ayettir. Bu konuya Besmele'nin tefsirinde tekrar döneceğiz. Besmele'yi Fatiha'dan saymayanlara göre Enam aleyhimden sonrası ayrı bir ayettir ve yedi rakamı böyle tamamlanmaktadır. Konusu. Bu sure, ilahi kitabın bütün amaçlarını, getirdiği mana, bilgi ve hükümleri özet halinde ihtiva etmektedir. Kur'an-ı Kerim'in gönderiliş amacı, insanların dünya hayatını düzene koymak ve iyi, ilahi irade, rıza ve düzene uygun bir dünya hayatından sonra ebedi saadeti sağlamaktır. Bu amaca ulaşabilmek için 1-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 Surenin başından yevmi kadar birincisi, müstakime kadar ikincisi ve buradan sonuna kadar da mükafat ve ceza vadiyle konuları desteklemek, canlı bir şekilde tasvir etmek ve geçmişten ibret alınmasını sağlamak üzere verilen Kur'an kıssalarının özü veciz bir şekilde ifade edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in bilgi, irşat ve talimatla ilgili bütün muhtevası, bilinmesi ve inanılması gerekenler ve yapılması gerekenler diye ikiye ayrılabilir. Birincisinde Allah, peygamberlik, gayb alemi hakkında bilgiler, öğütler, misaller, hikmetler ve kıssalar vardır. İkincisinde ise ibadetler, hayat düzeni gibi ameli, ahlaki hükümler, ve öğretiler vardır. Fatiha suresi bütün bunları ya sözü veya özüyle ihtiva etmektedir, ya da bu konularda aklın önünü açarak ona ışık tutmaktadır. Hamd Allah'a mahsustur cümlesi, Allah Teala'nın kendisini hamde, övgü, yüceltmeye layık kılan bütün yetkinlik sıfatlarını, alemlerin Rabbi ifadesi, diğer yaratma ve fiil sıfatlarını, Rahman ve Rahim isimleri, Allah'ın insanlara rahmet ve merhametinden kaynaklanan din kurallarını, ceza ve hesap gününün sahibi nitelemesi, kıyamet hallerini ve ahiret alemini, yalnız sana kulluk ederiz kısmı, iman, ibadet ve sosyal düzeni, Yalnız senden yardım dileriz cümlesi, amellerde ihlası, ibadetlerin yalnızca Allah rızası için yapılmasını ve tevhidi, ondan başkasına kul olarak boyun eğilmemesini, Tanrı'ya mahsus sıfat ve etkilerin ondan başkasına tanınmamasını ifade etmektedir. Bizi doğru yola ilet cümlesi, ibadet, nizam, düşünce ve ahlak çerçevesini nimete erdirdiklerinin yoluna kısmı, gelip geçmiş örnek nesilleri, millet ve toplulukları, gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil, bölümü ise kötü örnek teşkil eden ve hallerinden ibret alınması gereken geçmiş toplulukları içine almaktadır. Denebilir ki, Besmele'nin başındaki bi edatından başlayarak, Besmele'ye, sonra Fatiha'ya, ve devamında bütün Kur'an'a doğru ilahi sırlar perde perde açılmakta, yoğunlaştırılmış dar hacimden, yoğunluğu gittikçe hafifleyen geniş hacimlere doğru yansıyan ilahi irşadın ışığı alemlere yayılmaktadır. Bir edatındaki musahabe, beraberlik ve istiane, yardım dileme manaları, kul ile Allah ilişkisinin, ve dolayısıyla dinin amacının bütününü ihtiva etmektedir. Besmele'nin geri kalan kısmı ile Fatiha bu ilişkiyi daha da açarak devam etmekte, diğer sure ve ayetlerde bunları aralarında bir bütünlük oluşturarak her kabiliyet ve zihin seviyesine uygun üsluplar içinde açıklığa kavuşturmaktadır. Fazileti ve Özellikleri Gerek yalnızca Elhamdülillah ve benzeri şeklinde ifade edilen Hamd'in ve gerekse bütünüyle Fatiha suresinin değeri ve müminin dini hayatındaki yeri hakkında birçok sahih hadis bulunmaktadır. Zikrin en üstünü La ilahe illallah, duanın en yücesi Elhamdülillah'tır. Allah'a hamd ile başlamayan her önemli işin sonu güdüktür. Allah'ın Resulü Ebu Said bin Mualla isimli sahabiye, Kur'an-ı Kerim'deki en büyük sureyi mescitten çıkmadan bildireceğini ifade buyurmuş, sonra da bunun Fatiha olduğunu açıklamıştır. Yine birçok sahih hadiste, Fatiha suresinin, şifa özelliği ile ilgili açıklamalar yapılmıştır. Eûzü billâhimineşşeytânirracîm Meali, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Tefsiri Eûzü veya istiaze diye bilinen bu cümle, bu şekliyle bir ayet olmadığı için Musaf'a yazılmamıştır. Kur'an okuyacağın vakit, ''O kovulmuş şeytandan Allah'a sığın'' şeklinde buyurulduğu için, Kur'an okumaya başlayanlar, Besmele'den önce ''E'udhu'' ifadesini okumak suretiyle bu emri yerine getirmektedirler. Asıl adı ''İblis'' olan şeytan, Allah'ın Adem'e secde et'' emrine uymadığı, kendisinin daha üstün olduğunu ileri sürerek emre karşı geldiği için meleklerin vatanından melekü taleminden kovulup sürgün edilmiş, o da imtihan dünyasında Allah'ın kullarını onun yolundan ve rızasından ayırmak için uğraşmayı kendine vazife edinmiştir. Şeytan, kendine uyan diğer cinleri ve insanları da kullanarak vazifesini yapmaya çalışmaktadır. Ancak, Allah'a iman eden, O'na dayanan ve güvenen müminlere, şeytanın zarar veremeyeceği ve onlara hükmünün geçmeyeceği ilgili ayetlerde açıklanmıştır. Az önce mealini zikrettiğimiz ayet sebebiyle, Kur'an okumaya başlayanlar eûzü çekerler. Ancak bunun hükmü konusunda farklı görüş ve yorumlar vardır. Bazı müçtehitlere göre emir kipi kullanıldığı için, Eûzü çekmek farzdır. Müçtehitlerin çoğunluğuna göre ise bu bir tavsiye emridir. Eûzü çekmek farz değil, menduptur. Teşvik edilmiştir ve güzel bulunmuş bir davranıştır. Şeytanın insandan en uzakta olması gereken zaman olan Kur'an okuma halinde bile okumaya başlarken Eûzü çekmek tavsiye edildiğine göre diğer işlere başlarken bunu yapmanın daha da gerekli olacağı anlaşılmaktadır. Kötülüğe karşı bile iyilik yaparak insanlardan gelecek belayı def etmek, e çekerek de şeytandan gelecek olan vesvese ve kışkırtmayı kendilerinden uzaklaştırmak, Kur'an'ın müminlere tavsiyeleri arasında yer almıştır. Eûzü, bir yandan böyle maddi ve manevi şerleri, kötülükleri defetmeye ilaç olurken, diğer yandan, kulun imtihan şuurunu tazelemekte, insanın ulvi yönüyle süfli yönü arasında ömür boyu sürüp giden ve onu geliştirmeyi, olgunlaştırmayı sağlayan mücadelede uyanık ve tedbirli olmayı telkin etmektedir. Kıymetli dinleyenler, Fatiha suresinin meal ve tefsiriyle yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz.